Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki siz alayede durun Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır.